Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah, emma ba'd, emma ba'd demek neymiş, sünnetmiş, biz cihat eğitimi kimlere vaciptir dedik, bir önceki derste bununla ilgili sarih, kimlere vacip olduğuna dair bir ayetimiz yok elimizde, bir hadisimiz yoktu, ne yapacağız ayet ve hadislerden ya da kaidelerden yola çıkarak bir sonuca varacağız dedik. Hazırlığın vacip olduğunu biliyoruz ama kim hazırlanacak? Sen mi ben mi? Ha Burada neye hazırlanacağız? Diyelim namaza. Namaza. Namaz kimlere vacipse hazırlıkta ona vacip dedik. Namaza hazırlanacağız. Ezan okundu. Mesela demiş ki bazı ulema artık namazın çıkmasına birkaç dakika kala vaktin tamamı kula vaciptir. Vaktin tamamı nedir? Kola vaciptir. Kime vaciptir? Namaz kılmakla mükellef kişiye. Kadın hayızlıysa ona vacip değildir mesela. Onu bitirdik. Şimdi meşru mazeretleri olanlar konusu çok önemli bir konu. Bunu herkes kendi nefsi adına dinleyecek. Biz baştan beri söylüyoruz bu kitap asli olarak Allah yolunda kıtal cihadına dair yazılmıştır. Evet kitabın %60 veya %70'inde menheç konusuna değinecektir. Ama aslen yazılmasının sebebi Allah yolunda kıtal cihadıdır. Biz Allah yolunda kıtal manasına gelen cihadın hükümlerini bu kitaptan öğreniyoruz. Ama bizim asıl gayemiz Allah yolunda davet cihadına dair hüküm ve kaideleri öğrenmek. Çünkü biz ikisini birbirinden ayırmıyoruz. Birilerinin yaptığı gibi biz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına inkar etmiyoruz. Birileri ilim ilim ilim bizim kesinlikle alakamız yoktur şöyle böyle der. Diğerleri olmaz işte yerinizde oturuyorsunuz rahat yatağınızda yatırıyorsunuz filan der. İlla savaşmamız lazım der. Buradan her iki de kitabın bir kısmıyla iman edip bir kısmına iman etmeyendir. Biz cihat dediğimiz zaman... وَجَاهِتْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Furkan suresinde geçen ayette olduğu gibi مَنْ جَاهَدَ ف۪يْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Ankebut suresinde olduğu gibi iki şeyde burada iki ayette Mekki'dir. Birinci ayette kim? Birinci ayette ee, onlara karşı Kur'an ile büyük bir cihat ver. جِهَادًا كَب۪يرًا Bak cihaden mefhulü mutlaktır. Kebira onun. Sıfatıdır Allah subhane ve teala davet cihadını mef'ülü mutlakla mutlaka bunu yap kesin bunu yap öyle güçlü bir şekilde yap ki demiş ve ona da sıfat getirmiştir kebira davet cihadı güçlü bir cihattır olması gereken bir cihattır Nuh aleyhisselamın cihadıdır Şuayb aleyhisselamın cihadıdır İbrahim aleyhisselamın cihadıdır 13 yıl boyunca Mekke'de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin cihadıdır hiç kimsenin davet cihadı hakkında tek kelime etmesi hakkı değildir. Kim davet cihadı yapan insanları rahat yatağında yatıyor diye eleştiriyorsa İbrahim aleyhisselam'ın rahat yatağında yatmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl rahat yatağında yatmakla eleştiriyordur. Bununla birlikte cihadın bir başka boyutu vardır. Ve katiluhum hatta la tekune fitne. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Kim de bunu terk ederse İslam'ın zirvesini terk etmiştir. Biz bu kitapta her ikisini de görmeye çalışıyor. Ve meseleleri her iki boyutta da ne yapmaya çalışıyoruz? İza etmeye çalışıyoruz. Şimdi göreceğimiz konu aslen gital cihadını anlatmasına rağmen burasının bizim için davet cihadında ne denli önemli bir konu olduğunu biraz sonra göreceksiniz. O yüzden çok iyi dinleyeceksiniz mutlaka bir kere daha dinleyeceksiniz ve mutlaka metni yani Abdul Kadir bin Abdullah'ın yazdıklarını birkaç kere okuyacaksınız meşru mazereti olanlar. Burada kastettiğimiz mükelleflerden meşru mazereti olanlardır diyor. Yani mükellef olmayan zaten ee, ona meşru şi, vacip değil ki Tamam mı? Mesela kafir bir kimse abdest almak vacip mi? Değil. Çünkü namaz ona vacip değil. Kafir adam. Gerçi burası ihtilaflı. Tamam, burası ne olur? İhtilaflı. ama tercih edilen görüş bu. Müslüman olmayan, akıllı ve ergin olmayan, yani kafirler, çocuklar ve deliller bizim konumuzun dışı. Ha şimdi bakacaksın. Herkes kendisini test edecek. Kafir zaten konunun dışı. Kafirsen sen konumuzla alakan yok. Çocuksan konumuzla alakan yok. Deliysen bizim konumuzla alakamız yok. Yukarıda askeri eğitimin akıllı, ergin, özürsüz ve mali durumu yeterli olan kadın ve erkek herkes için vacip olduğunu söyledik biz. Eğitim vaciptir. Askeri eğitim yani gıtal cihadı için hazırlık vaciptir. Aynı şekilde davet cihadı için de hazırlık vaciptir retal cihadi için hazırlık nasıl bir Müslüman, erkek, akıllı kimseye vacipse davet cihadı içinde hazırlık bu Müslümanlara vaciptir. Bunlar nedir vaciptir? Peki bu Müslümanların arasında meşru mazereti olan yani mazereti ve bunun mazeretini Allah kabul etmiş bunlar var mıdır? Tamam mı? Bunlar ya körlük, sakatlık, hastalık gibi bedeni kuvvet yönünden özürlerdir. Ya da malın olmaması gibi mali yönden kişiyi aciz bırakan özürlerdir. İki ayırt. Ya bedeni özürlük ya mali özürlük. Şimdi dikkat. Kıtal cihadında bedeni özürlük geçerlidir. Çünkü savaşacaksın, yol gideceksin, düşmandan kaçacaksın veya düşmanı kovalayacaksın. Kılıç sallayacaksın. Kör bunu yapamaz. Öyle değil mi? Kör bunu yapamaz. Evet. Mali hazırlık şarttır. Çünkü binek lazım. Kılıç lazım. Kalecin yoksa nasıl gideceksin? Maddi maddi imkan lazımdır. Bu ek imkan yoksa kıtal cihadsın. Kital cihat senden düşer. Koşamıyorsan, körsen, başka hastalıklara sahipsen veya madde yoksa sende bu düşer senden. Ama davet cihadında düşmez biliyor musun? Çünkü davet cihadı maddeye bağlı değildir ki. Davet cihadı ihlasa, samimiyete, kararlılığa ve azime bağlıdır. Samimiyet, azim, kararlılık ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca davet görevini yaparken, İbrahim aleyhisselam davet görevini yaparken, Nuh aleyhisselam davet görevini yaparken maddi gücü var mıydı? Maddi gücü yoktu. O halde Müslümansan, akıllıysan, kör, sağır, topal değilsen, ergensen, bu davet cihadına hazırlık yapmak sana vaciptir. Bunun haricindeki sebepler meşru sebep değildir. Hocam bir şey yapamıyorsun. Ne yapamıyorum? İşte ben e, art bünde tek başımayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Art tek başına olmak bir sebep değildir. Hocam ben e, hazırlık yapmak için derse geleceğim ama çalışıyorum. Öyle çok çalışıyorum ki sabah 8'de başlıyorum gece 12'ye kadar ben çalışıyorum. E ben nasıl geleceğim derslere, eğitime, davet adında? İşi bırakacaksın. Ticaret engel olmayacak sana. Hocam annem babam salmıyor. Annem baban daha sevgili ise fasıklar topluluğuna Allah'ın e, azabı gelinceye kadar bekle. Hocam ben tarlada çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar yoruluyorum. Gelemem. Derslere gelemem. Çalışmalara gelemem, faaliyetlere katılamam, Eğer peşinden düştün ticaret, toprak, sana bundan daha sevgiliyse Allah'ın azabı gelinceye kadar bekle. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez deriz. Bundan dolayı madem ki biz gıtal cihadi ile davet cihadını birbirinden ayırmıyorsak, davet cihadi, gıtal cihadi için meşru olmayan şeyler... Davet cihadı için hiçbir zaman meşru olmaz. Bu cümleyi yazın. Tarlada çalışmak Allah yolunda kıtal cihadı bize farz kılındı. Düşman memlekete saldırdı. Allah yolunda kıtal cihadı bize o zaman ne oldu? Farz oldu değil mi? Düşman bile memlekete saldırdı. Annem babam izin vermiyor mazeret midir? Tarlada çalışıyorum hocam mazeret midir? Ticaret yapıyorum hocam mazeret midir? Bugün canım istemiyor hocam mazeret midir? Mazeret değildir. İşte nasıl ki düşman bir beldeye saldırdığında tarlada çalışmak mazeret değilse, kaynakçı çalışmak mazeret değilse, ticaret mazeret değilse, anne babanın veya eşin izinli olmaması mazeret değilse, Bunlar davet cihadında da hiç mazeret değildir. Davet cihadını niçin yapıyoruz? Çünkü Allah'ın arzını tağutlar ve dostları işgal etmiş. Bu arzları, tağutlar ve bu toprak parçasını tağutların ve onların dostların elinden kurtarmak, tekrar Allah'ın dinini burada kayım kılmak, Allah'la kulları arasına giren o tağutları, Kullar Allah'a ibadet etmek istiyor. Tağutlar araya girmiş kendisine ibadet ettiriyor. Allah'la kulları arasında olan o tağutları bertaraf etmek için davet cihadı mecburidir. Gıtal cihadı saldırı olduğunda davet cihadı için biliyor musun? Saldırı olmuş bitmiş düşman toprakları ele geçirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de risaletle görevlendirildiği döneme bir bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın diktiği kutsal ev Kabe, tevhidin simgesi, tevhidin sembolü olan Kabe putlarla donatılmış. İçerisinde, dışarısında, tepesinde, altında, üstünde onlarca put var. Hangisi daha büyük bir zulümdür? Dışarıdan Kabe'ye saldırmak mı daha büyük bir zulümdür? Daha büyük bir durumdur, zulüm demeyelim durumdur. Kabe fethedilmiş kafirler tarafından ele geçirilmiş putlarla doğru Bu mu daha büyük bir durumdur? İkincisi daha büyük bir durumdur. Birinci de, birinci de nasıl ki cihat farsa ki ona gital cihat diyoruz? İkinci de aynı şekilde cihat farzdır. O da davet cihatıdır. Tekrar ediyorum, biz şu memlekette yaşıyoruz. Bu memleket İslam devleti, küçük bir memleket. 1500 nüfusu bir İslam devleti. Kafir saldırdı. Tarlada çalışmak meşru bir mazeret midir? Ticaret meşru bir mazeret midir? İşim, gücüm, karım, kızım, annem, babam meşru bir mazeret midir? Değildir. Şimdi iki durumu bir değerlendirelim. Bir, 1500 kişilik bir köyde İslam devletindeyiz. Kafir saldırmış. Bu birinci durum. İkinci durum, 1500 kişilik bir köydeyiz. Bizden çok önce kafir saldırmış, ele geçirmiş, kendi bayrağını oraya dikmiş, kendi kanunlarını oraya dikmiş. Hangisi daha kötü bir durumdur? İkinci durum. Hangisinde cihat daha önceliklidir? İkinci durumda. Bundan dolayı demişler ki sana yakın olan mürtetlerle savaşmak, sana uzak olan mürtetlerle savaşmaktan daha evla demişler. Böyle kaideyi koymuşlar İslam alimleri. E şimdi bir güzel kardeşim sen cihat naraları atıyorsun. kıtal naraları atıyorsun. Nerede? Yemen'de. Tamam. Yemen'de Müslümanlar kuşatılmış. Evet. Oradaki Müslümanları kurtarmamız lazım. Haklısın. Oradaki Müslümanlara yardıma gidip Allah da gital etmemiz lazım. Haklısın. Biz buna bir şey demiyoruz. Bir kardeşimiz nara atıyor. Azerbaycan'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te veya şurada. Kafirler Müslümanların memleketlerine saldırmış. Doğru haklısın güzel kardeşim. O memleketlere yardım etmek bizim üzerimize farzdır. Haklısın. Allah yolunda orada savaşmamız lazım. Haklısın. Biz sana hiçbir şey demiyoruz. Sen başından sonuna kadar haklısın da ben sana başka bir durum söyleyeyim. İçinde yaşadığımız topraklar kafirler tarafından işgal edilmiş. Buralar aslında İslam topraklarıydı. Bir zamanlar buralarda Allah'ın dinine hükmediliyordu. Bunlar işgal edilmiş, bayraklarını dikmişler, kanunlarını dikmişler, demokrasilerini koymuşlar, parlamento adı altında puthanelerini koymuş, yerleştirmişler. Ve Allah'ın kulları üzerinde umuhiyet iddia ediyorlar. Tıpkı Firavun gibi onların erkeklerini kesiyor, kız çocuklarını serbest bırakıyor diyor ya, bunlar erkeklerini hayasız, kız çocuklarını hayasız yapıyor bu ümmet. Bu ümmeti faizle meşgul ediyor. Bu ümmeti futbolla meşgul ediyor. Bu ümmeti sporla meşgul ediyor. Bu ümmeti milli piyangoyla meşgul ediyor. Bu ümmeti kâfirlerden, batılılardan ithal edilmiş bayramlarla meşgul ediyor. Her doğan müşrik doğuyor. Nuh Aleyhisselam diyor ya onların kökünü kazı yarabbi onlar doğursa ancak kafir doğurur diye. Yani şunu anlamayın Her doğan müşriktir onu demiyorum. Çocuk annesinin karnından çıktığı zaman onu müşrikleştirmek için elinden geleni yapıyorlar. E burada da cihad etmen vacip değil mi sana? Burada da cihad etmen sana farz değil mi? Ve bu cihadın ismi de nedir? Davet cihadıdır. Burayı anladık mı? Ha, Birinci durumda Cezayir'de Müslümanlar zor durumdayken, sıkıntılı durumdayken onlara yardım etmek farz mı farz? Onlara yardım etmek farz mı farz? Tarlada çalışmak. Bu farzı üzerinden kaldırıyor mu? Pazarda mal satmak bu farzı üzerinden kaldırıyor mu? Borcun olması bu farzı üzerinden kaldırıyor mu? Anne baba izni olmadan olmaması bu farzı üzerinden kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Ondan daha büyük, ondan daha kötü, ondan daha sıkıntılı olan şu an şu yaşadığımız durum da. Dersen niye gelmedin kardeşim? Pazarda çalışıyordum. Çok yorulmuşum, uyuyak Niye infak etmiyorsun? Ya ev kirasını ödedim de elektrik faturası biraz fazla gelmiş o yüzden infak etmiyorum. Bunlar fasıkların mazeretleridir. Ve İslam cemaati, İslam cemaati saflarını bu fasıklardan mutlaka korumalıdırlar. Bundan dolayı diyorum ben derse gelmiyor mu? Bir kere mi gelmiyor? Gelmesin artık gerek yok. İslami hareketin kemiyete sayığa ihtiyacı yok. İbrahim ümmeten vahide değil mi? Tek başına bir ümmetti. Tek başına bir ümmetti tüm tavukları dize getirdi. Nuh aleyhisselam sayıca güçlü müydü? Lut aleyhisselam, Hut aleyhisselam hani diyor ya keşke diyor e, arkamda bir gücü olsaydı? Gücü yoktu. Ama tevhide en güzel şekilde ikame ettiler. Bundan dolayı bizim sayıya şuna buna ihtiyacımız yok. Kim bu davaya kendisini adadıysa Dünyevi hiçbir mazeret onu Allah yolunda davet etmekten engelleyemiyorsa pazarda olması, işte olması, hanımıyla olması, çocuğuyla olması niye gelmedin? Çocuğum hasta. Sen bir tane çocuğunun başında duruyorsun o hasta diye. Ümmet hastalanıyor. Ümmet. Sen hazırlık yapmadığın için, sen ilim tahsil etmedin için, sen davet cihadı adına tedrib, eğitim faaliyetine katılmadığı için ümmeti hastal hastalandırmışlar. Hem de en büyük hastalıkla, şirk hastalığıyla. O halde bu ders bizim kendi nefsimizi tartma. Ne kadar Müslümanız, ne kadar fuhasız. Ne kadar hak ehliyiz, ne kadar batıl ehliyiz. Kim ne kadar mücadele veriyorsa o kadar hak ehli. Kim biraz sonra sayacağımız meşru olmayan mazeretleri öne sürüyor da ilimden, davetten, infaktan, faaliyetlerden, derslerden geri kalıyorsa o kişi de o kadar fasıktır. O kişi de o kadar nedir? Fasıktır. Evet. Allah subhane ve tala buyuruyor. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla cihad edenler bir olmaz. Özür sahibi olanlar olabilir. Bir başka ayet. Allah ve Resulüne karşı samimi oldukları takdirde zayıflara hastalara Allah yolunda harcayacak bir şey bulamayanlara la cunaha aleykum aleyhimdir onlar üzerine bir günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlandır ve çok esirgendir. Kendi kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince Harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşları dökerek dönen kimselerde bir sorumluluk yoktur. Bu getal ile ilgili. Binek lazım. Ama şimdi biz sana demiyoruz ki akşamları Kars'a git gel orada davet yap. Evinde otur kitabını oku kendini yetiştir ilim ve davet ne üzere olarak basiret. Geçen Allah'tan değil mi? Ben ve benimle beraber olanlar basiret üzere Allah'ın dinine davet ediyoruz diyor. Basiret üzere. Basiret ilimdir. Allah'ın dinle davet etmek için o ilmi öğrenmen sana farzdır. Sana vaciptir. Davetçilik sana farz mı? Davet edeceğin şeyi bilmiyorsun. O halde bir vacibin kendisine tamamlandığı şey de vaciptir. Nasıl davet yapacağını öğrenmen de sana farzdır. Bitti. Evet. Kör için bir sorumluluk yoktur, topal için bir sorumluluk yoktur, hastaya bir sorumluluk yoktur. Bir başka ayet. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Evet. İbn-i Kudame el-Hembeli kitabın ismi neydi? El-Muni. Neyin şerhiydi? Evet. Metnül-Hiraki'nin şerhidir. Bende var. Çok güzel bir kitaptır. Evet. Abdul bin Abdul Aziz, Muni, Mejmul Fetwai ve Fetül Bari ve Nawawi'nin minhacını. bu dördünü ezber derecesinde içerisinde ne var biliyor. Lazım oldu, oralardan tık tık tık tık getiriyor. Okumakla olmaz bu. Yani araştırmakla olmaz. Fetül Bari neresinde o konu geçiyor bilmiyorsun ki. Tümünü okumuş. Bu kitabı yazmadan önce büyük bir ihtimalle ya daha önce okudu okudu zihne yerleştirdi. Ya da bu kitabı yazacağı zaman aldı bari baştan sonra 3-5 kere okudu. Anlatacağı konularla ilgili e, yapacağı alıntılar not etti. Arkasından tık tık tık yaptı. Ama sadece bari değil kaç kitabı okudu kim bilir. Evet. Böyle alim olacaksınız. Hedef bu olacak. Olur mu? Hedef bu değilse bırakın gidin çalışın yani. Para kazanın, para lazım baksana. Para lazım. Hedefiniz bu değilse gidin çalışın. Ne yapacaksınız yani? Hedefiniz bu Murat Gezinlerse gerek yok. Murat Gezinler var zaten burada. Ben yetiyorum. Hedefiniz bunu 5'e 10'a katlamak olmalar. Evet. Ne demiş bakalım? Sağlam olmanın anlamı körlük, sakatlık, hastalık gibi şeylerden salim olmaktır. Yani kör olmayacaksın, sakat olmayacaksın buna benzer hastalıklar. Bunlar salim olmak demektir. Çünkü Fetih Suresi'ndeki ayeti okuduk. Bu özürler kişiyi cihat amelini yerine getirmekten alıkoyar. Doğru, biraz önce söyledik. Bu sayılardan, sayılanlardan körlük bellidir. Sakatlık ise şişmanlık ve benzeri durum gibi binek binmeye ve yürümeye engel olan adam yürüyemiyorsa, tamam mı? Buna benzer durumlardır. Kişinin yürüyebildiği ve binebildiği halde koşamaması cihadın ona vacip olmasına engel değildir. Bak sınırlar ne kadar dar tutuyor. Eğer bine binebiliyorsan binek üzerine cihad et. Elinde bir imkan varsa bunu yapacaksın. Elinde bir imkan varsa bunu yapacaksın. 10 dakika varsa bir ayet öğreneceksin. İkinci 10 dakikada ertesi gün ayetin te Hocam benim hiç vaktim yok. Gerçekten adamın hiç vakti yok. İmkan bulamıyor yani. 10 dakikan var mı var? Bir ayet öğren. Ertesi gün 10 dakikada bu ayetin tefsirini öğren. Ertesi gün 10 dakikada bu ayeti te tekrar et. Dördüncü gün 10 dakikada git bu ayeti birine tebliğ et. En azından bunu yapman sana vaciptir. Çünkü savaşması mümkün olup gözü şaşı olan kişiye benzer. Ha şişman kişi şaşıya benzer. Şaşı tam göremiyor ama savaşmasını engelleye şaşılık. İki kişi görüyor artık hangisine denk gelirse sallayacan. Ya gerçeğe de gelecek ya şeye. eşişman da öyle ata binebiliyorsa savaşabilecek. Engel olan hastalıkla şiddetli hastalıktır. Bak hastalık deyince hocam başım çok ağrıyor bugün derse gelemeyeceğim. Yok öyle bir şey. Diş ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı benimki gibi bunlar cihada çıkmaya engel değildir. Bu da gözün şaşı olması gibi cihat yapmaya engel değildir. Yeterli mali imkan bulamamak ise... Biz davetçi adı açısından şunu söyleriz. Cemaat fertleri haftalık bin lira tebliğ ve davet çalışmasına katılacaksınız. Bunu zorlayamaz. Adamın haftada bin lira yoksa ne yapacak? Mali durumu olanlar mali durumu olduğu kadar davet ve tebliğ çalışmasına zorlanır cemaat tarafından. Bir mescit tutarsın. Mescidin gideri vardır. Dersin ki herkes yüz lira verecek. İmkanı vardır. Veya kimine dersin ki 100 yüz lira vereceğin. Kimine sen 500 lira vereceksin dersin. Mali durumuna göre. Herkes buna katılmakla mükelleftir. Ama mali durumu karşılığı mükellef derken farzdır bu. Ama mali durumu hiç olmayanlara veya mali durumunun üzerine hiç kimseye yük yüklenmez. Allah subhane ve teala şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları takdirde zayıflara hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir günah yoktur. Allah çok bağışlandır ve çok esirgendir. Cihat ancak bir takım araç ve gereçlerle mümkün olur. Davet de öyle. Cihat nasıl araç ve gereçlerle mümkünse davet de öyle. Davet cihadının sonu olan hicret. Deve lazım oldu değil mi? Yolculuk yapmak için maddi ihtiyaç gerekti. En sonunda bile gerekli bak. Bugün davet cihadı adına medrese kurmak davet cihadının gere gereklerinden bir tanesidir. İlim talebesi yetiştirmek davet cihadının gereklerinden bir tanesidir. Ee, sosyal medyada faaliyette bulunmak davet cihadının gereklerinden bir tanesidir. Sosyal medyada faaliyette bulunabilmen için gerekli o videoyu çekmek, gerekli ortamı oluşturmak, onu yapacak elemanı, tahsis etmek, o ailemanın giderlerine karşılamak bunlar davet cihadının gerekleridir. Kitap dağıtmak, dergi dağıtmak bunlar davet cihadının gerekleridir. Bulunduğum beldeden dışarıya çıkmak, orada davet cihadında bulunmak davet cihadının gerekleridir. Bir mescid açmak ve orada e, insanlara toplu halde davetle bulunmak davet cihadının nesidir? Gerek, gereğidir. Ve bu cihad bazı güçlü kuvvetli olur. Maddi ihtiyaç vardır. Bundan dolayı bugün, bakın İyi dikkat edin, açın Mekke surları bir okuyun, Mekke surları infaktan bahseder mi? Infakla beraber neden bahseder Mekke surlar? İnfakın yanında ne geçer? Arınmak. Arınmak ile kastedilen? Evet. E, şirkten korunmak. Evet. Men a'ta ve saddaqa. Kim verir ve en güzeli olanı doğrulursa devamı okuyan. Men a'ta vettaka ve saddaqa bil husna. Allah yolunda infak etmek neyle beraber zikredildi? tasdik ile imanla beraber devam et. Yusra devam. Ha. Kim? Tamam mı? Cimrilik yaparsa ve en güzel olanı yalanlarsa infak etmek tasdikle beraber cimrilik yapmak yalancılıkla beraber zikredildi. Mekke ayetlerde hep böyledir. Geçenlerde anlattım size Hakka suresinde ne diyordu? Men utiye kitabahu bi şimalihi fe ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke bana kitabım verilmeseydi. Şimdi arka arkaya geliyor onu sürün tutuklayın zincirlere bağlayın şunu yapın bunu yapın. Bu adamın suçu ne ya Rabbi? Bu adamın böyle senin Mekke döneminde inen bir ayette innahu كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ وَعَظ۪يمُ olan Allah'a iman etmiyordu وَلَا يَحُبْدُ عَلَى تَعَابِ الْمِسْك۪ينَ Miskin'i doyurmaya gitmiyordu. Bak yine mal. Açın Mekke ayetleri. Mekke ayetlerde mali infak ile iman beraber zikredilir. Elm tarak erayet الذي يكذب بالدين dini yalanlayan başka fezalike الذي يدع اليتيم ولا يحد على تعامل مسكين miskini doyurmuyor yetimi iteliyor bak mali sorumluluk Mekki surelerde imanla beraber zikredilir niçin çünkü davet cihadının çok ciddi anlamda çok ciddi anlamda maddi sorunlara sorunları vardır işte kendiniz görüyorsunuz millet kendi evinin kirasını ödüyor. Bir Allah'ın kolda gelip mescidin kirasını ödeyelim kimse demiyor. Ayda yılda bir veya iki kişi. Hiç kimse demiyor. Vallahi biz bu kadar Allah'ın dinine, Allah yolunda davet cihadına bu kadar sorumsuz olursak Allah'ın önümüzdeki derste göreceğiz. Tevbe suresi 24 Allah'ın azabını biz bekleyelim. Zaten gelmiş zaten Allah'ın azabı bize gelmiş bize isabet etmiş ki daha ne bekliyoruz ki? Bu kadar Müslüman işte adamlar geliyor mescidine kapatıyor. Adamlar geliyor emniyet alıyor. Adamlar geliyor iyi bir dövüyor. Adam sabah geliyor yatak odasından seni basıyor alıyor götürüyor. Öyle değil mi? Bunlar hep başımıza geliyor. Bu Allah'ın azabı değil de nedir bize? Subhanallah. Evet. Cihad ancak bir takım araç ve gerekçilerle mümkündür. Dolayısıyla bu araç ve gerecin temin edebilme kudretinin varlığına itibar edilir. Yani araç ve gereci temin edebilmemiz lazım. Cihat yeri bak namazı kısaltma mesafesinden daha kısa ise kişinin azık bulundurması yokluğunda aile masrafının karşılanması savaşacak silahın olması şarttır. Ama at, aşağı, at şartı yoktur. Bak ne kadar güzel incelemiş alimler. Yürüyerek gidebileceğin yere Aç tamam. şart değil. Eğer bir kitabı Türkçe okuyabiliyorsan, Arapça öğrenmen şart değil. Türkçe'sinden oku, Türkçe'sinden kendini geliştir ve davet alanına atıl. Yani arkadaşlar, ben bu ital cihadından bahsediyorum. Ama başta söyledim bir de davet cihadı vardır ve yani bu cihat en önemli cihattır. Bu cihat en faydalı cihattır. Bu cihat kıvamı bir kitabın nehdini veya bir yansur. Dinin ayakta durması yol gösteren kitap ona destek olan kılıçlatır. Cabir bin Abdullah olması lazım bir eline Kur'an'ı bir eline Kur bir kılıcı almıştır biz insanları buna davet ettik buna gelmeyenleri de bununla düzelttik demiştir e şimdi bizimkiler ya bunu bırakıyor ya bunu bırakıyor olmaz ki ama mesafe namazın kısaltılacağı kadar uzak ise bin ittin olması şarttır evet İbn-i bu sayıda kişilere güç, gücü kalmamış yaşlılar da eklenebilir. Zayıflara da bir sorumluluk yoktur diyor. Velhamdülillah Rabbil Alemin.